Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulillah. İddiaya girmek, bahse tutuşmak ve lades oynamak caiz midir? Bahse girmek, iddialaşmak İslam'a göre caiz değildir. Her ne üzerine olursa olsun iddiaya girmek, iddialaşmak, bahse tutuşmak kumar kapsamına girer ve bu da İslam'a göre haramdır. Yani küçük bir menfaat için dahi olsa iddiaya girmek caiz değildir. Hatta hiçbir sebep yokken yani hiçbir şey karşılığında olmasa bile bir Müslüman buna tevessül etmemelidir. Böyle boş işlerle uğraşmamalıdır. Dinimize göre karşılıklı iki kişi veya iki, iki tarafın bir konu üzerinde senin dediğin çıkarsa sen bana şu kadar para vereceksin ya da oynayacağımız futbol maçından işte baklavasına oynayalım, yarış yapalım tatlısına gibi, yemek ısmarlamasına gibi. Yani böyle şeyler için iddialaşmak, bahse girmek bu tip şeyler İslam'a göre kumar hükmündedir ve haram kabul edilmiştir. Lades yapmak da yine aynı şekilde e, taraflardan bir kimsenin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bir durum ortaya koymaktadır. Lades yapmak da böyledir yani. Yani bu tip bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip e, haram kılınmıştır. E, kumar niteliğindeki uygulam uygulamalara bir takım farklı isimler verilmesi, onun yasaklık hükmünü değiştirmez. O halde kardeşlerim bu boş e, işlerden sakınmalı e, ve bunlardan yüz çevirmeliyiz. Müslümana yakışmayan bu şeyleri para karşılığı olmasa dahi, hiçbir karşılık olmasa dahi e, yapmamalıyız. Çünkü bunu çocuklarımız, küçüklerimiz e, bunu yaparken gördüklerinde onu alışkınlık haline getirebilir ya da bunları bizden öğrenip e, kumara meyledebilirler. E, bu nedenle evimizden, hanemizden, yakınlarımızdan bu uygulamaları uzak tutmalıyız. E, Allah korusun kumara götürebilecek bir kapı açmak bizim için hiç de hoş olmayacaktır. Çocuklarımız için kötü bir örnek teşkil edecektir. E, bu nedenle böyle şeylerden uzak duralım elhamdülillahi rabbil alemin